yapım Suna. Hindi koştur dağları mücahiddir adları. Hindi koştur dağları mücahiddir adları. Cihattır okulları yıktılar taûtları. Cihattır okulları yıktılar taûtları. O dağlarda o dağlarda anlatırlar dünyaya. Odalarda odalarda anlatırlar dünyaya anlatırlar çalara la ilahe illallah anlatırlar çalara la ilahe illallah Akabe'de evleri Medine'de kardeşleri Akabe'de evleri Medine'de kardeşleri Vuruşurlar, vuruşurlar, bulurlar cennetleri. Vuruşurlar, vuruşurlar, bulurlar cennetleri. Savaş bitmez, şehit bitmez, anlatırlar dünyaya. Savaş bitmez, şehit bitmez, anlatırlar dünyaya. Anlatırlar çağlara la ilahe illallah. Anlatırlar çağlara la ilahe illallah besmeleyle başlandı Halka halka toplandı besmeleyle başlandı Halka halka toplandı 15'inde beşinde genç Dağlarla nişanlandı On beşinde genç yiğitler Dağlarla nişanlandı. nişanlandı O dağlar da o dağlar da Anlatır var dünyaya o da, o dağlarda anlatır var dünyaya anlatırlar çağlara la ilahe illallah anlatırlar çağlara la ilahe illallah